Cumanız mübarek olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerimize olsun Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Uzunca bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Buyuruyorlar ki ya eyyühennaz, biraz böyle hadis uzun olduğu için kelimeleri izah ede ede ilerlemeyi düşünüyorum. Ya eyyühennaz, ey insanlar demek, demek ki bir büyük kalabalığa hitap etmiş Peygamber Efendimiz. Belki bir hutbe olabilir bu, büyük bir topluluğa hitap etmiş kıken elmût ha ela gayrina kütib sanki diyor peygamber efendimiz ey insanlar diye hitap ettikten sonra sanki ölüm orada orada dedi dünya hayatı yani bu alem yaşadığımız hayatı kastediyor bu dünya sanki orada ala gayrina kütibe ölüm bizden gayrısına yazılmış sanki sanki biz ölmeyecekmişiz de bizden gayri bizden başka varlıklara yazılmış sanki bize ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi ve ke enel hakka fiha ala gayrina vacip sanki hak bizden başkasına vacip olmuş dünyada bize değil sanki bize Allah'ın hiçbir hitabı hiçbir emri hiçbir efendim isteği yokmuş gibi bu neyi gösteriyor? Yani insanlar öyle bir davranış içindeler ki sanki hiç ölmeyecekler. Ölümü düşünmüyorlar, ahireti düşünmüyorlar. Hakkı düşünmüyorlar. Sanki hakka riayet etmek onların üzerine yazılmamış. Sanki bir takım kulluk görevleri yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ve ke'enne mâ nüşeyyu minel mevta ankalilil eylein râciûn. Büyük bir Sanki biz ölülerden ölenleri az sonra bize geri döneceklermiş gibi uğurluyoruz. Sanki evleri, kabirleri evleriymiş de o eve git bırakmışız onları. Sonra biraz sonra döneceklermiş gibi onları teşhi ediyoruz. Teşhi cenaze, yani cenazeyi kabire götürüp gömmek demek sanki döneceklermiş gibi yani üzülmüyoruz geri gelmeyeceklerini düşünmüyoruz ölümden etkilenmiyoruz ölenden ibret almıyoruz insan oğulları olarak genellikle efendim sanki ölenler biraz sonra döneceklermiş gibi düşünüyor insanların çoğu ve nekülü turasethum ve o ölenlerin mallarını yiyoruz mirasları bize geliyor tabi biz onların mallarını eee yiyoruz kenna muhalled dönemin badihim onlardan sonra biz sanki ebedi dünyada kalacakmışız gibi düşünüyoruz halbuki ibret gözüyle olaylara baksak e, bizim de öleceğimiz ortada bizim de geride bıraktığımız malları bizim mirasçılarımız yiyecekler onları o tarzda düşünmüyoruz Böyle söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara hitaben insan oğlunun genel durumunu tasvir etmiş ölümün karşısındaki duygusuzluğunu ahireti düşünmemesini efendim haklara kulluk vazifelerine bir ayet mecburiyetinde kendisini hissetmemesini dile getirmiş. Tabi böyle bir söz yani bunları böyle söylüyor Peygamber Efendimiz ne manaya söylüyor? Böyle olmaması lazım. O halde nasıl olması lazım geldiğini düşünerek tekrarlayalım. Ölüm bizim boynumuza yazılmıştır. Bizden gayrısına değil, biz de öleceğiz. Cenab-ı Hak bizim boynumuza bir takım emirler yüklemiştir. Efendim, bir takım haklar vardır. Biz o hakları yerine getirmekle görevliyiz kul olarak. Ölüleri e, gömüyoruz. Onlar bir daha bizlere gelmeyecekler. Onların kabirleri, evleri biz onların miraslarını yiyoruz. Bizim de miraslarımızı başkaları yiyecek. Biz de ebedi kalacak değiliz. Gidenlerden bu kaideyi anlamamız, bu işlerin bizim de başımıza geleceğini idrak etmemiz, aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Bu arada tabi biraz e, istirahat koyup hadisi şerifin ibaresini durdurup, Hz. Ömer radıyallahu an’tan biraz bahsetmek istiyorum. Rivayete göre emir-i müminin Hz. Ömer anh, yüzük taşına şu yazıyı yazmış: kefa bil mevti vaizan ya Ömer ey Ömer ölüm sana vaiz olarak yeter başka birisinin çıkıp kürsüye vaaz etmesine, nasihat etmesine hacet yok, ölüm bir vaizdir sanki kürsüye çıkmış da insanlara vaaz ediyor, gerçekleri hatırlatıyor, ikaz ediyor, iktidar ediyor Tabi yüzüğün taşına bu yazıyı yazmanın sebebi ne? Yüzük o devirde pratik bir amaçla kullanılıyor. Yüzüğün taşına bu yazı yazılıyor, tamam o yüzük o şahsın parmağına takılmış, onun malı bu mektuba ve yazdığı yazıların altına mühür olarak da kullanılıyor. Yani yazdıktan sonra mührünü basmak istediği zaman mühür başka bir kutuda veya bir başka yerde değil. Parmağında parmağını çevirecek, yazının üstüne basacak. Efendim, ismiyle beraber ya Ömer diyor kendisine hitaben, ismiyle beraber bu nasihatte çıkmış oluyor. Sana ölüm vaiz olarak yeter ya Ömer. Tabi mektubu gönderdiği, nameyi gönderdiği kimseye de yeter. O imzayı okurken insan daha çok duygulanır. Biz de daha çok duygulanıyoruz. Hz. Ömer gibi aşereyi mübeşşereden eden cennette müjdelenmiş, Peygamber Efendimiz'e kız vermiş, onun kayınpederi olmak şerefine yükselmiş, ashabının ileri gelenlerinden Ümmet-i Muhammed'in başına geçirilmiş bir mübarek zat, Kur'an-ı Kerim'de birçok hususlarda onun reyi takviye edilmiş ama o ölüme böyle bakıyor ve ölümden böyle etkileniyor ve ölümü unutmamak için yüzüğünün taşına Kaşına diyelim, efendim bu yazıyı yazdırmış da mühürlediği her yazılığa yüzüğünü bastığı zaman, yani mühür tarzında kullanılan yüzüğünü bastığı zaman bu hakikati karşısında görüyor. Tasavvufta da sevgili dinleyiciler, ölümü düşünmek onun için büyük bir yer alır, ölümü düşünmek bir vazife olarak dervişler tarafından yapılır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadise şeriflerinde de ''Eksiru zikrel mevti'' diye bize tavsiyelerde bulunmuş. Ölümü çok düşünün. Yani ölümü unutmayın, Efendim öleceğinizi hatırınızdan çıkarmayın. Ölümü unutmamak insanı çok uyandıran, çok kıymetli bir e, husustur. Çünkü insan öleceğini bilince ona göre davranmış davranır. Ölmeden evvel yapması gereken işleri acele acele çabuk çabuk vaktinde yapmaya çalışır. Hayrı tehir etmez. Tevbeyi çabuk yapar. Tevbe konusunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gene hadisi şerifi var. Acilu bit tevbeti kabul mevdu. Allah'a dönüşü tevbeyi i nasuhu gerçek bir dönüşle Allah yoluna girişi ölüm gelmeden evvel çabuk yapınız diyor. Hani bazıları diyorlar ki Yapacağım, başlayacağım, tevzeker olacağım, içkiyi bırakacağım, Efendim kumarı bırakacağım, sakal bırakacağım, e, namaza başlayacağım, hacca gideceğim ama şöyle bir emekli olayım da öyle diyor. Öyle değil. Peygamber Efendimiz emekliliğe bırakmayı uygun görmüyor. Acele, tacil ediniz, acele yapınız. Neden? Ansızın gelir ölüm. Ne zaman geleceğini de Allah'tan gayrı kimse bilmez. Ölümün kime, ne zaman geleceğini bilmiyor. Sırayla da gelmediği muhakkak yani yaş sırasına göre insanları dizelim, en yaşlılar ölsün, sırayla ötekiler ölsün gibi bir kaydı olmuyor. Bazen gençler ölüyor, bazen yiğitler ölüyor, pehlivanlar ölüyor, bazen zenginler ölüyor, bazen padişahlar, hükümdarlar, devletliler, şevketliler ölüyor, fukaracık. Sefalet içinde yaşayan insan uzun zaman yaşayabiliyor. Ne zenginlikle alakalı ne sıhhatle alakalı. Bazen Türk gibi sıhhatli bir insan bir trafik kazasında göçüp Tabii Tabi e, eski devirlerde de buna benzer olaylar olmuş. Binaenaleyh ölümün en çok nesinden ibret alacağız? Ansızın gelivermesinden. Hiç beklemediğim bir zamanda apansız gelip de yakana Azrail'in yapışı vermesi hususu önemli ve bunun için öneme hazırlanmak lazım ben böyle tasavvuf kitaplarında bakıyorum dervişliği tasavvufu tabii çok önemli bir konu çeşitli şekillerde tarifler yapmışlar yüzlerce binlerce tarifi olduğu söyleniyor tasavvuf önemli bir konu önemli bir noktasına işaret ederek bastırarak vurgulayarak tasavvuf şudur falan diyorlar ben diyorum ki tasavvur insanın ölüme hazırlıklı olmasını sağlayan tedbi tedbirleri öğreten ilim. Yani insan nasıl ölecekse efendim ona göre e, tedbirini alarak hazırlıklı gezmeli. Hemen nerede ölüm gelirse dur biraz daha bekle de şu hazırlıkları yapayım eksikleri tamamlayayım diyecek bir hali olmamasıdır diyorum. Gerçekten de e, tasavvufta böyle insanın ölüme hazırlanmasına dair efendim, çok tedbirler, nasihatler efendim vardır, mevcuttur. Şimdi, tabii ölüm e, soğuk bir şey, tatsız bir şey, keşke efendim hep böyle tatlı şeylerden bahsetse insanlar gülden, sümbülden, bahardan, çiçekten, kelebeklerden, güneşli havalardan, manzaralardan, tatlılardan, kebaplardan, kaymaklardan, hep güzel şeylerden bahsetse ama... İyi güzel ama bizim hocamız tatlı tatlı söyler cennet mekan rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kutköy efendimiz hazretleri efendim derdi ki bir şairin şiirini böyle edalı edalı ağır ağır telaffuz ederdi söylerdi fani dünya hoşdur ama ahiret mevte olmasa güzel bu dünya ama ah bir de ölüm olmasa sonunda ölüm gelmese e eh, ölüm var o halde fani dünyanın hoşluğuna aldanmamak gerekiyor, kapıda takılmamak gerekiyor. Hani dost acı söyler, düşman güldürür denildiği gibi ölüm de acı ama insanın ölümü düşünmesi kendisini kurtaracak bir duygu oluyor. Hem dünyada yapması gereken işleri çabuk yapar, ihmal etmez, hem kötülüklerden rahatlıkla çabuk esilir, Efendim birçok kimsenin tevbekar olmasına sebep oluyor ölüm. Bakıyorsunuz annesi ölmüş, çok sevdiği annesi ölünce çok tesir ediyor bu olay. Efendim bakıyorsunuz şahıs hemen e, namaza başlamış, namaz kılmaya başlamış, hacca gitmiş, annesinin namına hacca gitmiş, kendisi hacca gitmiş, efendim tesbih çekmeye başlamış, hayır hasenat yapmaya başlamış. E i̇şte gördünüz mü ölüm birisinin iyi bir insan olma yoluna, ayak basmasına sebep oluyor. Evet, şimdi hadisi şerifi böyle bir ifade ile başlatmış, sözünü böyle açmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ey insanlar! Sanki ölüm bizden başkasına yazılmış, bize değil de bizden başkasına yazılmış. Sanki hak bizim boynumuza borç değil, hakları, hukuku riayet etmek, yapmak, eda eylemek bizim borcumuz değilmiş gibi yaşıyoruz. Ölüleri gönderiyoruz ahirete, sanki biraz sonra bize geleceklermiş, evleri, kabirleri evleriymiş de, orada biraz kalıp geleceklermiş gibi etkilenmeden, titremeden, ürpermeden bu işi yapıyoruz, ibret almıyoruz. Halbuki böyle olmamamız lazım diye böyle ifade ediyor. Onların miraslarını yediğimiz gibi biz de ebedi kalacağımızı sanıyoruz. Halbuki bizim de miraslarımızı başkaları yiyecek diye böyle anlatıyor. Bizim diye söylüyor. Bu büyüklerin üslubudur. Yani bizim diye söylerler ama maksat sen anla. Ey muhatabım demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi dünyanın ahiretinin her türlü ...efendim inceliklerini bilen... ...takvada en üstün olan... ...takvada en ileri olan... ...Allah'tan en çok korkan... ...Allah'ı en çok seven... ...Allah'a en güzel kulluk eden insan... ...elbette o iyi biliyor ama... ...böyle bir üslup güzel bir üsluptur... ...kibar bir üsluptur... ...sen ölümü hiç düşünmüyorsun... Sen hiç ölümden ibret almıyorsun, Sanki o ölen insan geri gelecekmiş gibi düşünüyorsun, ölenin mirasını yiyorsun da senin de mirasını, yiyeceklerini düşünmüyorsun desem sen, sen, sen diye ithamkar konuştuğun zaman karşı tarafta bir reaksiyon uyanıyor ve tabii adam kızıyor, Allah Allah diyor, bu sefer bahane arıyor, sende bir kusur arıyor, senin nasihatini kabul etmedi yoluna geçmiyor da, senin nasihatine karşı bir bahane bulup da, bir kusurunu bulup da onu reddetme tavrına düşüyor. Halbuki biz böyleyiz işte deyince, ha bu da benim gibiymiş deyince, efendim ha ben de böyleyim diye düşünüyor, söyleyen gibiyim ben de diye, o zaman insaflı bir yaklaşımla yaklaşıyor, sözü kabul etmesi mümkün oluyor. Bu üslup da bir üsluptur, nasihat üslubudur. E, Hatiplerden cuma günleri, hutbeye çıktıkları zaman, bayram hutbesine, cuma hutbesine çıktıkları zaman ne yaparlar? Bir arada ekseriyetle söylenen bir söz vardır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Uğusiküm ve nefsiyel asiyat ve bir takvallah ve taat derler. Size ve kendi asi nefsime takvayı efendim, ve Allah'a itaat, ibadet etmeyi tavsiye ederim derler. Tabi bu da asi nefsiymiş. Bunun da nefsi böyle kendi nefsine nasihat ediyor bu diye. Cemaat tabi oradan pek üzülmüyor, alınmıyor, efendim, tabii karşılıyor. O öyle olduğu gibi ben de öyleyim deyip insaflı düşünüyor. Kusur, kusurunu, kabahatini kabul etmesi kolay oluyor. Tabii Efendimizin söyleyiş tarzından ibret almamız lazım. Yoksa Peygamber Efendimiz bu anlattığı durum kendisinin durumu değil. Ölümü hiç hatırından çıkartmayan, efendim ahireti daima düşünen, Allah'ı daima anan, daima niyaz halinde olan, Efendim her hali dua, her hali, her anı, her nefesi ibadet olan, zikir olan çok çok yüksek bir e, yaşam tarzı yaşamış. Bizim için çok ibretandileri var. İbret alacağımız örnek insan. Onun için sünnete icneye, sünniye sarılmak önemlidir diyoruz daima. Yani her sözümüzde, vaazımızda bunu açıkça beyan ediyoruz. Ama ne kadar mütevazi bir üslup ile böyle e, tatlı bir tarzda nasihatini yapıyor Peygamber Efendimiz. Şehir de öyle olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim e, diğer dualarına baktığımız zaman, yaşam tarzına baktığımız zaman, hiç öyle ben insanların en yükseği makamım, mahmudun sahibiyim. Allah bana dünyada ahirette en yüksek insan olma şerefini verdi. Peygamberler kulların en üstünleri, ben de peygamberlerin seyyidiyim, evveliyim ve ahiriyenin efendisiyim deyip de yani öyle bir tavır takılmamış kul gibi kulluğunun idraki içinde efendim miskinlerle, fakirlerle, haşir neşir olarak çocukların gönlünü yapacak tatlı sözler söyleyerek öyle çok mütevazı bir hayat yaşamış, çok mütevazı, güzel ahlaklı bir davranış sergilemiş, bizim için çok büyük ibret tabi. Evet, sevgili kardeşlerim, bu tarzda düşünmeliyiz bizde. Yani bu sözlerden etkilenmeliyiz ve ölümü hiç unutmamalıyız ve ölüme hazırlanmalıyız. Yapacağımız hayırları erken yapmalıyız ve tevbemizi çabuk yapmalıyız. Kötülüklerden hemen kesilmeliyiz. Tabii insan kötülük, kusur, kabaat, günah yapar mı? Yapabilir. Yapıyor. Şaşırıyor, ayağı kayıyor, bir anı öteki anına uymuyor. Gündüz iyi, iyi arkadaşlarla iyi, geceliğin fena, kötü arkadaşla kötü olabiliyor. Ama sonra da pişman oluyor, hay Allah. Ben o arkadaşın yanına niye gittim, ben o günahı niye işledim, keşke yapmasaydım. Ayıp oldu, günah oldu, yazık oldu, vah vah diyor. Zaten biliyor musunuz, eski Türkçemizde yazık sözü de günah demek. Yani yazıklı, günahlı demek oradan başka bir manaya kaymış şimdiki dilimizde. Yani falanca insana yazık olduğu ne demek ki? Yani günah işledi. Yazık bu senin yaptın. ne demek? Aslında günah demek oluyor. Eski Türkçe'de böyle 14. 15. yüzyılda yazık kelimesi günah manasına kullanılmış. Evet, şimdi bunların arkasından başka söylediği sözler hemen geliyor Peygamber Efendimiz'in. Diyor ki Fethuba Kelimenin şakalı bu, an ayı de gayrı Tuğba kelime olarak ilk önce açıklayalım. Tuğba at kelimesinin mehnesi yani feminin şeklidir. Tuğba efendim ne, en güzel, en hoş demek. Yani tuğba tabi ne kadar hoş manasında bir tabir olarak Arap dilinde kullanılıyor. Bir de Efendimizin hadisi şerifleri var. Tuğba cennette bir ağaç. Tuva ağacı diye bir ağaç var. Onun adıdır buyurmuş. Tabi o da en güzel, en hoş olduğundan, cennetin her şeyi hoş. Tabi Tuğba ağacı da en hoş bir ağaç olduğundan o kelimeyle isimlendirilmiş olmalı. Şimdi burada Fetuba binaenaleyh ne mutlu limen şagalehu aybuhu an Aybi gayri, min aybi gayrihi buyurmuş. Yani ne mutlu o kimseye ki kendisinin aybi onun başkasının aybiyle uğraşmasından onu alıkoyuyor, meşgul ediyor. Yani kendi aybiyle meşgul oluyor. Ne mutlu böyle bir kimseye kendisinin kusuru var mı, aybi var mı diyor onu düşünüyor. Başkasının aybına nazar etmiyor, onunla meşgul olmuyor. Ne mutlu böyle yapan kimseye diye buyurmuş peygamber efendimiz fetuba diyerek ilk cümlelere de bağlamış yani ey insanlar sanki ölüm bize yazılmamış sanki boynumuzda Allah'ın emrettiği bir takım haklar yokmuş sanki haklara riayet etmek vac bize vacip değilmiş gibi ölüleri efendim gönderiyoruz sanki biraz sonra geri geleceklermiş gibi hiç vermeden korkmadan onların miraslarını yiyoruz sanki biz ebedi kalacakmışız gibi sanıyoruz böyle değil öleceğiz Fetûb âlimen meşgulü ayıbuhû min aybi gayrihî. Ne mutlak kendi aybıyla meşgul olan başkasının ayıbıyla meşgul olmayan. O halde yani ölümden korkan, ölümü düşünen bir Müslümanın güzel bir duygusuna işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Ne mutlu. Kendi aygıyla meşgul olup o meşgul olmasa başkasının aygıyla meşgul olmasını engelleyen kişiye diyor. Tabii insan bir işle meşgul olunca öteki işi yapamaz. Bir şeyi düşünürken öteki işi düşünemez. Hepsini düşünmeye kalktı mı kafası karışır. Tane tane bir bir düşünürse her işi güzel düşünür. Şimdi kendi aygını düşünürken o düşünmesi başkasının aybını düşünmekten kendisine alıkoyuyor. Demek ki nefsimizi meşgul edeceğiz. Neyle meşgul edeceğiz? Kendi aybımızı düşünmekle. Önce kendi aybımızı düşünelim efendim. Onu düzeltmeye çalışalım. Çünkü kendimiz ben biz sorumluyuz. Başkası sorumluluk ona ait. Ne diye onun e, sorumluluğuna ait işi düşünüyoruz da kendimizi düşünmüyoruz. Bizi gelip de başkası mı düzeltecek? Kendimiz düzelteceğiz. O halde ilk önce kendi işimizi kendimizin halletmesi gerekiyor. Başkasından bir şey gelmeyeceğine göre iyi insan olacaksak kendi ayıbımızı kendimiz düzeltip, Efendim, ondan kendimiz vazgeçeceğiz. Binaenelere kendimizi düşünmeliyiz. Kusurlarımızı, ayıplarımızı düşünmeliyiz. Sormalıyız. Dinlemeliyiz çevreyi. Bize neler diyorlar. Tenkitler hangi konularda geliyor? Biz bir yerde oturup sohbet ettikten sonra kalkıp gidince arkamızdan neler diyorlar? Efendim, düşmanlarımız neler diyor?" dostlar söylemezler sevgili dinleyiciler. Dostlar insanın ayibini söylemez. Söylesin o zaman o zaman din söylemez. Yani sever. Seven insan gözüyle baktığı için kusurunu görmez. Kusurunu görse hüsnü tevilde bulunur. Hüsnü teville demek yani iyi bir yorumla yorumlar. Herhalde şu sebepten yapmıştır der. Sana itimat eder, onu kusur olarak görmez. Ama düşman Ayıp olmayan, kusur olmayan şeyi bir de kusur gibi görür, bağırır, çağırır, tenkit eder, haksız yere tenkit eder tabii. Bunların misallerini çok görüyoruz. Yani o takımda düşmanların sözleri de çok önemli. Düşmanı kızdırmalı, konuşturtmalı, saydığı döktüğü şeyleri banta almalı, teype almalı, not etmeli. Bunların hangisi bende hakikaten kusur olarak mevcut diye düzeltmeli. Bu da bir yol yani düşmanın tenkitlerini dinlemekte de önemli. Haksızsa tabi haksızlık etmiş, iyi düşünmemiş, işin şu tarafını bilmiyor der geçeriz. Ama haklıysa ha gerçekten bende bu kusur var, o halde efendim bundan vazgeçeyim der. Yine Hz. Ömer'e geldi söz, Hz. Ömer radıyallahu anh sahabenin itimal ettiği, sevdiği arkadaşı olan bazılarına sorarmış. Söyle bakayım benim ayıbım nedir? Ben emirül mümininlik yapıyorum, halifelik yapıyorum, halk benim aleyhimde neler konuşuyor ...benim ne kusurum var diye sorarmış... ...Selmanül Farisi'ye... Ebu derda radıyallahu anh'ıma... ...efendim bu gibi sahariye sorarmış... ...doğru sözlü... ...dobra dobra söyleyen kimselere... ...hatta şikayet ediyorlar... ...diyorlar ki bu devirde... ...zaman o kadar bozuldu ki... ...insana bir ayıbını söyleyen bir arkadaş da kalmadı... ...demek ki doğru arkadaş insana samimiyetle hatasını söyler, düzeltsin diye. Kardeşim ben sende şöyle bir kusur görüyorum. Ya Bunu yapmasan daha iyi olacak. Ben seni sevdiğim için kusuruma bakma. Bunu söylemeden duramadım der. Böyle diyen insan kalmadı mı? Demek ki yakın arkadaşlık yok, samimiyet yok. Kimse kimsenin ayıbını gidip de söylemiyor diye şikayet etmiş eskiler. efendim Etrafından kendilerine ayıplarını söyleyecek dost insanlar aramışlar. Tabi nakıs insanlarda yani gelişmemiş İç alemi, duyguları olgunlaşmamış, bilgileşmemiş, efendim, hakimleşmemiş insanlar da ayımesine kızarlar. Ayıp söyleyen kimseyi kovarlar. Etrafında efendim doğru söyleyen insanı barındırmazlar bir takım yöneticiler. Bu yanlıştır, çok yanlıştır. Hem kendileri için yanlıştır, hem devletin işleri bakımından yanlıştır. Çünkü o doğruyu söyleyenler kovulunca etrafta dal kabuklar toplanır, işler çok yanlış noktaya gider. Evet, insan kendi ayıplarıyla meşgul olacak ve kendi ayıplarını bulmaya çalışacak. Sonra o ayıplarını düzeltmeye çalışacak, o ayıpları yok etmeye çalışacak, o ayıpları yerine güzel şeyleri, faziletleri, güzel huyları, güzel davranışları, güzel hareketleri, güzel meziyetleri efendim elde etme gayret edecek. Allahü Teala Hazretleri bizleri. Böyle bir devlet içinde olan uyanık Müslümanlardan eylesin. Ölümün geleceği haktır, ölüme hazırlanmamız lazım. Elimizde hayatımız büyük bir nimet ve fırsattır muhtemelen dinleyiciler. Yaşıyoruz, oh çok büyük bir nimet, çok büyük bir devlet, çok büyük bir iş. Yaşıyoruz elhamdülillah, güzel bir şey. Neden güzel? Çünkü yaşayarak cenneti kazan, kazanacak güzel ameller işleyerek ahiretteki sevabımızı, mertebemizi arttırabiliriz. Öldükten sonra bu işler biter. Sadaka-i cariyesi olanlar hariç insanın ameli kesilir, defteri dürülür, kapatılır. O bakımdan hayat çok büyük bir fırsattır. Ölüm de haktır, gelebilir birden gelebilir, bir an sonra gelebilir, ölüme hazırlanalım hayatın kıymetini bilelim bir saniyemizi bile boş geçirmeyelim, faziletleri elde etmeye çalışalım ee, Efendim nakiselerden kötü şeylerden de kendimizi sıyırma, temizleme, kurtarmaya çalışalım, devamlı bir gayret içinde olalım, iki günümüz bir olmasın ikinci günümüz, birinci günümüzden biraz daha ileri, biraz daha yüksek olsun ve sonunda kaymak gibi bal gibi, şeker gibi Efendim lokum gibi diyelim böyle tatlı, hoş insanlar, Müslümanlar olarak yaşayalım. O hale gelerek yaşayalım. Herkes bizden hayır görsün, hayır elde etsin. Arkamızda hayır bırakalım. Efendim bir gün gelip de tabii bizim de e, vefatımız olacak. Mevlana Hazretleri Şebi Arus buyurmuş vefat gecesini böyle anmış. Yani düğün gece niçin düğün bayram? Çünkü Allah'a kavuşmaya gidiyor diye. Birisi de geçen gün gazetede gördüm bir vefat ilanı, çok değişik bir ilan. Efendim yani sevinçli bir haber veriyormuş gibi bir başlık atarak yani ahirete göç ettiğini öyle beyan etmiş. Neden? Çünkü ahirette insan cennete gidecekse bu ölüm çok tatlı bir şey. Cennete götürmek için, insanın gitmesi için hayat e, hayatın devam etmesi bir mani oluyor. O bittiği zaman Efendim, ahirette insan tabi cennetlik ise iyi bir tarafa gittiğinden düğün bayram oluyor. İşte böyle ölümü efendim düğün bayram olan kimse olmayı e, Allah hepimize nasip etsin. Bir Arap şairinin Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir şiiri var. Zaman zaman ben onu söylerim. Belki bu akra konuşmalarında söylememişimdir. E, yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, Mevkin sana hande, Hanka matem diyor şair. Arapça bir şiirin tercümesi de bu. Yani diyor ki, hatırlıyor musun sen doğduğu zaman nasıldın? Hatırlamazsa bir bebek nasıl doğduğunu ama e, sen ağlar idin, gülerdi alem. Sen Ciyak ciyak bağırırdın doğumun o şeyinden dolayı. Belki acı çektiğin için de değil ama işte doğumda bebek ağlar. Ağlaması doğuşunun bir işareti olur. Dışarıda bekleyen babası tamam bizim çocuk dünyaya geldi diye viyak viyak bağırmadan anlar. Tamam sen ağlardın gülerdi alem. Senin ağlamana kimse aldırmaz herkes güler. Neden? Bir çocuğumuz oldu diye sevinir. Ama bu güzel bir bu sahneyi göz önüne seriyor şair. Tamam yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar edin, gülerdi alem. Herkes gülerdi, bütün alem halkı gülerdi. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande, halka maden. Ömrünü öyle güzel bir tarzda geçir ki, ölümün senin için bir gülücük olsun, bir tebessüm olsun, bir gülerek böyle ahirete gidiş ta, işi sağlayacak ömür geçir, halk maden etsin. ah! Böyle bir kamil, böyle bir güzel, böyle bir olgun, böyle bir bilge, böyle bir faziletli, yüksek insan, böyle bir hayır hasenet sahibi büyük zat ahirete göçtü ya onlar ağlasın. Sen dünyaya gelirken ağlıyordun, başkaları gülüyordu, sen ahirete geçerken sen gül, arkandan senden ayrı düşenler ağlasın diyor. Çok hoşuma giden bir şiirdir, mana da çok hoş bir manadır allah Teala Hazretleri bizi ahirete gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennetteki makamlarımızı görüp de güle güle gidenlerden eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri ve sizleri ve sevdiklerinizi yani etrafınızda anneniz, babanız, evlatlarınız, akrabanız, dostlarınızla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki can da aziz ve bahtiyar eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Belkatü.